Radyo Tiyatrosu Eskimo Kızının Romanı Yazan Mark Twain Sıcacık evimiz, sıcacık iş yerimiz dururken... ...kutuplarla ilgili yazı dizisi hazırlamak da nereden aklına geldi Mark? Uzun zamandan beri bu seyahat hayallerimi süslüyordu. Buraya kutuplara yakın gelmişken... ...bu yazı dizimi hazırlamadan geriye Amerika'ya dönmeyeceğim... ...haberin olsun Michael. Neler diyorsun Mark? Sıcak evimiz, sıcak büromuz dururken... ...buzdan evlerin içinde işimizde. Hem biz oranın şartlarına dayanamayız. Alışkın değiliz Mark. Hayır Michael. Düşünsene bir kere. Her taraf bembeyaz. Karlarla kaplı. Uzayıp giden uçsuz bucaksız buz dağları. Buzdan evler. Buz denizi üzerinde fok balığı avlayan eskimo balıkçıları. Hayali bile heyecan veriyor insana değil mi? Bunu hiç düşünmedim. Düşünmek de istemiyorum doğrusu. Niye? Çünkü benim bedenim o hayal şartlarını kabul etmez. İki gün geçmeden nalları dikerim. Saçmalama Michael. Orada yaşayanlar insan değil mi? Kusura bakma Mark. Bu noktadan sonra geldiğimiz gibi uçakla geri Amerika'ya döneceğim. Sen istiyorsan kutuplara gelebilirsin. Elbette gideceğim. Kafaya koydum bir kere. Ama şimdiden söylemedi deme. Benimle gelmediğine çok pişman olacaksın. <gülüyor> evet şimdiden görüyorum olacakları. Ben olsam yazı dizisinin başlığını şöyle atardım. Sevgili okullarım sizlere soğuk kutuplardan sıcacık fotoğraflar ve röportajlar getirdim. Okuyunca içiniz ısınacak. <gülüyor> Sen alay et bakalım. Ee, ne demişler son gülen iyi güler. Kararına karışamam. Ama ben kendi kararımı verdim. Amerika'ya döneceğim. Madem kutuplara gitmekten vazgeçtin bari fotoğraf makinesini bırak. Ne, yoksa röportajla mı yapmaya karar verdin? Evet dostum. Hazırlayacağım yazı dizisini fotoğraflarla da süslemek istiyorum. Al Amerika'ya dönene kadar makine senin olsun. Ama şunu bil ki sen iyi bir fotoğrafçı değilsin. Biliyorum. Ama merak etme fotoğrafları çıkmazsa senin ismini kullanmam. Peki var Sana şimdiden başarılar dilerim. Sana da dostum. Gönül rahatlığıyla Amerika'ya uçabilirsin. Ah benim aptallısım Michael. Yeni yazı dizisinin fotoğraflarını çekmekten vazgeçtiği için çok pişman olacak. Her neyse. Şimdi onu düşünmeyi bırakıp bu geldiğim Eskimoğlar ülkesinde... ...benim lisanımı konuşabilen birini bulayım. İşte. Denizin kıyısında kanat tamir eden bir ihtiyar. Ondan sormaya başlayabilirim. Bakalım dilimizi biliyor mu? Merhaba bayım. Dilimi anlayabiliyor musunuz acaba? Anlaşamayacağız galiba. Hey bayım, Amerika, Amerika, Amerika. Amerika. Evet evet Amerika. Eh. Ha, eliyle bir yerleri işaret ediyor. Sanırım dilimi bilenin orada olduğunu ifade ediyor. Hay Allah. Tamam tamam anladım teşekkür ederim <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> i̇şte geldim. Burası da pek sessiz duruyor. Ümid ederim içeride lisanı anlayacak güllerini bulurum. Hmm, Duzdan yapılmış kalın duvarlar yüzünden kulübede kimse olup olmadığı anlaşılmıyor. Hey kulübede kimse var mı? Lütfen içeri buyurun bayım. Vay canına gerçekten dilimi bilen biri varmış. Hem de bir bayan. <gülüyor> Geliyorum bayan. Oo. Oo. Dışarıdan gördüğümden daha genişmiş burası. Hoş geldiniz bayım. <gülüyor> Merhaba adım Mark. Mark Dilimizi gayet güzel konuşabiliyorsunuz genç bayan. Aa evet. Nasıl öğrendiğinizi merak ettim. Buraya e, Amerika'dan, İngiltere'den ve diğer Avrupa ülkelerinden birçok misyoner gelir. Ve gençlerimize hem dilinizi hem dininizi, kültürünüzü öğretirler Bay Terin. Gençlerin hepsi dilimizi biliyor mu? Ben ve sadece birkaç kişi. Hepsi tam bilmez. Daha doğrusu bizim de ettiğimizde bilmek istemezler. Neden onları etkilediğinizi anlayamadım küçük hanım? Oysa bir lisan, bir insan, iki lisan, iki insan demektir. Evet ama bazı misyonerlerin ve iş adamı kılığıyla gelenlerin... ...kendi kültürümüzü yok edip, kendi kültürlerini yerleştirerek... ...dünya insanlarına hakim olmak istediklerini bilmediğimizi sanmayın. Çok iddialı bir düşünce. Biz iddia etmiyoruz Baytü Bey. Amerika'dan gelen misyoner pederşarın istemeden ağzından kaçırmıştı. Onu fena halde kızdırmıştık da. Sen niçin dilimizi öğrenmek istedin? Ee, şey, adın... Ah affedersiniz. Kendimi tanıtmayı unuttum. Adım Lasker. Lasker. Hoş bir adım var. Evet, tıpkı senin gibi Lazga. Teşekkür ederim Baytü Bey. Ee, siz az önce bir şey sordunuz. Ha, sen için dilimizi öğrenmeye ihtiyacı duydun diye soracaktım. İhtiyaç değil, bir gereklilik. Gereklilik mi? Yalnız dilinizi değil, misyonerlerin öğrettiği birçok şeyi biliyorum. Bilmem gerekliydi. Çünkü bizim buzul topraklarımıza gelen yabancıların kültürümüze ve inançlarımıza zarar vermelerini önlemek için onları tanımam gerektiğini düşünüyorum. Kendi kültürünüzü ve inançlarınızı değiştirmeye kalksalar da bunu başaramayacaklar öyle mi? Tabii. Ee, bir de ticaret için dilinizi bilmek gerekliydi. İlk zamanlar dilinizi bilmediğimizden hilekar tüccarlar bizden aldıkları balina yağını, etini ucuza kapatıyorlardı. Anlayacağınız bizi sömürüyorlardı. <gülüyor> Neyse ki ben tüccar değilim Laskı. Peki nesiniz? Gazeteci. Ah, daha önce de bir gazeteci tanımıştım. Ülkemize geliş nedeninizi az çok tahmin edebiliyorum ama yine de sormak istiyorum the way. Kutuplarda yaşayan eskimolar hakkında gazete meyazı hazırlayıp... ...Amerikan halkına sizleri tanıtmak istiyorum. Bizi tanıyıp ne yapacaklar? İnsanlar bilinmeyene meraklıdır Lasker. Amerikalılar eskimoları, kutupları, yaşam tarzınızı çok merak ediyor. Bende Amerikan'ın kocaman bir fotoğrafı var Bay Twain. Bir dakika beklerseniz onu size gösteririm. Bekliyorum. Çok şirin ve bir o kadar da zeki bir kız şu Lasker. Onunla röportaj yapmam bile gazete açısından ilgi çekici olur. İşte size sözünü ettiğim kocaman fotoğraf. Vay canına burası New York benim yaşadığım şey. Sahi mi? Bir Amerikalı gazeteci geçen yıl geldiğinde hediye etti bu fotoğrafı. Harika karşılığında ne istedi? Röportaj karşılıklı konuştuk. Röportaj mı yaptı? Son bir yıldır gazetelerde kutupta yapılmış hiçbir röportajı rastlamadı. Rastlamamanız gayet doğal Bay Twain. O gazeteci röportajı yaptıktan sonra hemen ertesi gün Amerika'ya dönmek üzere bindiği gemi... ...gece yarısı buzuları fark edememiş ve çarparak batmıştı. Ne yazık ki kurtulan olmamıştı olay. Evet şimdi hatırlıyorum. Gazetelere yansımıştı. Hatta bir gazetecinin de kayıplar listesinde olduğu yazıldı. O günden bugüne gazeteciden hiçbir haber çıkmadı. Şimdi de siz geldiniz. Röportaj yapmak istiyorsunuz. Bir fark küçük hanım. Ben Amerika'ya hemen dönmeyi düşünmüyorum. Uzun araştırmalar yapacağım. Bu konuda bana yardım edersen sevinirim. Size nasıl yardım edebilirim Bay Tüvey? Röportaja önce senden başlayacağız. Olur tabii. <gülüyor> Benimle ilgili öğrenmek istediğiniz her şeyi anlatabilirim. Hakkımda bilgi sahibi olmak istemeniz, şahsıma gösterdiğiniz büyük bir nezaket ve davranış olarak değerlendiriyorum. Ben de bana bu fırsatı verdiğin için sana teşekkür ediyorum Lask'a. Çek, şey, ailen nerede? Babam erkek kardeşinle beraber balina avına çıktılar. Günlerce gelemezler eve. Annemse 6 altı ay kullanabileceğimiz lamba yağı temin etmeye gitti. O akşama kadar eve döner. İyi. Sakin bir buzdan ev ortamında rahat rahat konuşacağız demektir. Hayat hikayemi dinleyecek misiniz? <gülüyor> bir dakika. Çantamdan not defterimi ve kalemimi alayım. Evet, evet, ben hazırım laska Hikayeni anlatmaya başlayabilirsin. Ee, o şey değil mi? Boynunuzda asılı duran. Ne diyorlardı adını? Aksi hatırlayamadım. Fotoğraf makinesi. Ha, evet. Onunla <gülüyor> resmimi çekecek misiniz? Yazı dizimin, yaptığım röportajların gerçek olduğunu göstermek için fotoğraf gerekli. Ama eğer istemezler seni çekme. Yo, hayır. Elbette çekebilirsiniz. Bunu ben de isterim. Yalnız. Evet, Laska yalnız. Gazetenizde resimlerimi ve röportajı yayınlayacaksınız ama... ...ben göremeyeceğim. <gülüyor> Üzülme küçük hanım. Yayınlanınca o günkü tarihi gazetelerin hepsini adresine postalarım. Dostlarına da dağıtır, hatıra olarak sakamalarını rica ederim. Ah, sahi o gazeteleri postalar mısınız? Hiç şüphen olmasın. Belki eline biraz geç ulaşır ama olsun. Teşekkürler Bay Twain. Beni mutlu ettiniz. <gülüyor> mutlu olduğuna sevindim küçük hanım. Evet, istersen hikayene başlayabiliriz. Sizin hazırlığınız tamamsa başlayabiliriz. <gülüyor> Her şey hazır. Peki öyleyse anlatıyorum Hı. Bilindiği gibi bizler kabile halinde yaşarız Diğer eski kabileleri gibi bizim kabilemizde donmuş denizlerde göçebe hayatı yaşamaya alışmıştır ha, Dur dur dur az önce donmuş denizlere buzul toprak demiştim A Aslında biz öyle deriz Bay Tüveyn Sizin dünyanızda insanlar topraktan buğday alır Biz ise buzul topraktan balık avlarız Evet buzul toprak demenin sebebini anladım İki sene önce babam göçebe hayatı yaşamaktan yoruldu ve donmuş kar bloklarından bu köşkü inşa etti. Siz buraya köşk mü diyorsunuz? Sizin dünyanızdakilere benzemez ama kutuplardaki diğer kulübelere göre bir köşk sayılır. Biraz dikkat ederseniz köyde bizimkine benzer başka yapı olmadığını görebilirsiniz. Öteki evlerden hem yüksek hem üç kat daha uzundur. Şimdiye kadar gördüklerimin en genişi o... Yapıldığı günden beri burada oturuyoruz. Babam eviyle çok övünür Bay Twain. Övünmek de haklı. Tam teşkilatlı yapı olmasının yanı sıra... ...eskiden beri alışılagelmiş tarzı inşa eden diğer evlerden çok daha güzeldir. Güzelliği ilk bakışta anlaşılıyor zaten. <gülüyor> Hele için. Gördüğünüz gibi çok lüks döşenmiştir. Mesela sizin salon ismini verdiğiniz evin son kısmındaki yüksek platform... ...misafirlerin ya da ailece yemek yediğimiz zaman herkesin rahat edebileceği şekilde yapılmıştır. Amerika'da en iyi evlerimizde bile böylesine bir genişlik ve rahatlık yoktur. <gülüyor> Size hayrete düşüreceğini tahmin ediyordum... Ee, anlattıklarımı yazıyor musunuz, by the way? Hem de hiçbir noktasını kaçırmadan yazmaya çalışıyorum, Laska. Çünkü daha şimdiden Amerikan halkının ilgisini çekecek şeyleri anlatmaya başladım. <gülüyor> Hayret, kaleminizin oynatımı görmedim de. Anlatırken dolup gidiyorsun, Laska. Belki o yüzden dikkat etmemiş olabilirsin. İnanmıyorsan yazdıklarımı gösterebilirim. Görebilir miyim? Elbette, işte bak. Not defteriniz ufak ama bütün anlattıklarımı yazmışsınız. Şey, el yazınız biraz karışık. <gülüyor> Anlattıklarını kaçırmadan yazabilmek için acele ediyorum küçük hanım. Onları okuyamayacağından endişe etme. İnsan kendi el yazısını rahatlıkla okuyabilir. Bu iyi işte. Keşke tepk etirseydiniz. İşiniz kolay olurdu. <gülüyor> Yazmayı daha çok seviyorum. Peki o zaman nasıl istersiniz? Evinize ilgili bir şey daha söyleyeyim size. Söyle hadi yazıyorum. Oturulacak veya yatılacak kısımlarda... ...diğer evlerdekinden daha fazla kürt bulunur. Hmm, nasıl kürtler bunlar? Fok, Deniz Lutru... Gümüş, tilki, ayı ve sansara benzer birçok hayvan kürkleri işte. Anlıyorum. Ah, Kullandığınız kürklerin Amerika'da hakiki bir servet sayılabileceğini sana söylesem... ...bunun anlamını kavrayamayacağımdan biliyorum. Ne oldu Bay Twain? E, daldınız gücden. Ha, şey. Seni dinliyorum. Sen devam et lütfen. Duvar kenarlarındaki uyumaya mahsus buz bloklarına siz yatak diyorsunuz değil mi? Evet, biz yatak diyelim. Amerika'daki evlerinizde platformlarla buzdan uyuma blokları daha mı iyi döşenmiştir Bay Toyin? Doğrusunu istersen hayır diyeceğim Laska. Bizimkiler buz yerine kumaş ve sünger dediğimiz yumuşak maddelerden yapılmıştır. Sizinkilere yaklaşamaz. <gülüyor> Sizin ülkenizdeki insanların bizdeki gibi uyuma yerleri buz bloklarından yapılmış değil mi yani? <gülüyor> hayır dedim ya bizdeki uyuma yerleri oldukça iyidir ama buz bloklarından yapılmış değildir. <gülüyor> buz bloklarından yapılmamasını anlayamadım. Ee, buz bloklarından yatak yapmak bizim oralarda çok zor küçük hanım. Eğer öyle bir şey yapmaya kalkarsak buz faturaları buzdan daha ağır basar ah, Olacak şey değil buzları parayla mı satın alıyorsunuz? Maalesef öyle Ömrümde bu kadar saçma şey duymamıştım Bay Tüven, biliyor musunuz? Benim ülkemin her tarafı alabildiğine buzla kaplıdır. Fakat hiçbir değeri yoktur. Siz kutupta yaşadığınız için buzları değerlendirme imkanı bulamıyorsunuz Lask'a. Yaz ortasında buradaki buzları New York'a götürebilseydiniz... ...insanların size verecekleri parayla piyasadaki bütün balinaları satın alabilirdiniz. Demeyin. Bu, bu, bu söyledikleriniz doğru mu? Tamamıyla doğru. Ee, bana inanmıyor gibisin küçük hanım. Bak istersen yemin edebilirim. Ee, Yok inanıyorum. Bana öyle bakmayın. Gerçekten inanıyorum. New York'ta yaşamayı çok isterdim Bay the <gülüyor> Anlatamadım galiba. Lasko'nun anlayabileceği tarzda vermeye çalıştığım bilgileri yanlış anladı. Saf geleceğiz. Balinaların New York'ta gayet ucuz olduğunu sandım. Eğer sizin dilinizi ve kültürünüzü çok iyi bilseydim... ...sizinle New York'a gelirdim. Ve o kocaman fotoğrafı yanımda saklamak zorunda kalmazdım. Şey Velaska beni yanlış anladı. E, nasıl yanlış anladı? Bizim orada yani Amerika'da yaşasaydın... Balina yemeğini asla iktifat etmezdin. <gülüyor> Bizim orada balina yemeğini kimse iktifat etmez. İyi ama neden? Eh, sebebini ben de pek bilmiyorum. Ama zannedersem yemek çeşidinin fazlalığında. <gülüyor> ya da ne bileyim balina eti yememek bir gelenek. Evet öyle olmalı. Sizce Amerika'da balina eti yememek nasıl gelenekselleşmiş olabilir? Herhalde işi gücü olmayan biri günün birinde balina etine karşı olumsuz fikirler attı ortaya. Herkes onun fikrine katıldı ve böylece devam edip geldi. Kim bilir. İnsan kendini öyle bir kafese kaptırmaya görsün Laska. Dünyanın sonuna kadar aynı inatçılıkla sürüp gider. Doğru Bahçı Bey. Çok doğru. Bizim evvelce sabuna karşı olan sabit fikrimiz gibi mesela. Biliyor musunuz? İnsanlarımız bir zamanlar sabundan hiç hoşlanmıyorlardı. Halbuki sabun önemli bir maddedir. Öyle. Fakat ilk zamanlar hoşlanmıyorlardı sadece. Kimse sabunu istemiyordu. Bugün ise seve seve sabun ve mum yiyoruz. Ne? Olamaz. Sabun ve mum yemek he. Affedersiniz Bay Twain. Ne dediğinizi anlayamadım. Aa, hiç, hiç. Bir an neyi kastettiğini anlamamıştım da biraz şaşırdım o kadar. Ee, devam et, sohbetiniz çok güzel ilerliyor. Nerede kalmıştım? Sabun ve mum yemeye başladığınızdan bahsediyorum. Aha, evet. İlk günler misyonerlerin ve iş adamlarının kendi ülkelerinden getirdikleri sabundan hiç hoşlanmamıştı. Ee, sonradan moda olunca herkes sevmeye başladı. <Gülüyor> güzel, çok güzel. Ee, başlığı beğenmemekle hata etmişiz. Şimdi hali vakti yerinde olan her Eskimo kabilesinde sabun bulunur. Siz sever misiniz onu? Ee, tabii severiz şüphesiz. <gülüyor> Sabunsuz kalırsam öleceğimiz sanırım. Özellikle de burada. Ya sen? <gülüyor> Çok bayıldığım şey de sabun yemek Bahçı Bey'in. Hmm. Peki siz mum sever misiniz? Mum. Tabii mum. Elbette severiz. Mum bizim için zaruri ihtiyaç. <gülüyor> İsterseniz evimizle ilgili kaldığımız yere geri dönelim. Hmm. Size evimizin özelliklerini anlattım. İşte böylece bu güzel evde yaşamaya başladık. Fakat doğrusunu isterseniz mutlu değilim. Sebep? Benim için sevgisiz bir dünya, sevgisiz bir mutluluk düşünülemezdi çünkü. Sevebileceğim birine ihtiyacım vardı. Kabilemin bütün gençleri peşimdeydi. Ne var ki hepsinin de asıl niyetini biliyordum. Onlar beni istemekten çok servetime göz dikmişlerdi. Servetine mi? Evet. Babam yalnız kabilemizin değil, burada yaşayan bütün kabilelerin en zengin adamıdır. Hmm mal varlığı, buzdan bir köş, kendilerince değersiz bir taç kür ve avladıkları balıklardan ibaret olan bu insanların böyle bir yerde ne zenginliği olabilir? Ev desen? Cık, olamaz. Birçok eski muayeneni istese yapabilir. Kızaklar, köpekler, zıpkınlar, sandalları ya da kemikten balık iğneleri hiç olmaz. Bunlar servetten sayılmıyor. En iyisi sormak galiba. Yine daldınız Bay Tüvey. Söylesene Alaska. babanı o derece zenginleştirip kızının, yani senin peşine bir sürü zürt genci takan şey nedir? <gülüyor> Babamın ne kadar ve neyle zengin olduğunu tahmin edebileceğinizi hiç sanmıyorum. Hmm, haklısın küçük hanım, tahmin yürütemeyeceğim. Doğrusu bu kutup milyonerinin servetinin ne olduğunu açıklarsan beni büyük bir meraktan kurtarırsın. <gülüyor> i̇şte söylüyorum. Bizim ülkemizde balık iğneleri kemikten yapılmıştır, değeri yoktur. Ama babamın serveti ise ecdebi balı, Demirden yapılmıştan 22 tane olta iğnesidir, by the way. Bu gerçek mi? Evet, bayım. Buralarda demirden olta iğnesi sahibi olmak, zengin olmak demektir. Ay <gülüyor> canım, ben çok şaşırdım. <gülüyor> İnanın bana. Sizin şu anda yaşadığınız nasıl gerçekse, benim söylediğim de o derece gerçek. Beni kandırmak istiyorsun, Lask'a. Söylediklerin gerçek olamaz. Söylediklerim kelimesi kelimesine doğrudur, by Ben yalan yere konuşmam. Ay <gülüyor> canım, ben de bir an milyonlarca doları olduğunu söyleyecek sandım. Alt üstü basit birkaç oltayı nesi var. Yaskı küçümsediğimi sanıp üzülmesin. En az onun kadar benim için de değerliymiş de... ...Servet'in büyüklüğünden şaşkına dönmüş gibi rol yapmaya devam edin. Susmanız bana inanmadığınızı gösterir Bay Halbuki ben inançlı bir kızım. Yalan söyleyeni hiç Allah'ın sevmeyeceğini bilirim. İşte bu yüzden de hiç yalan söyleyemem. Pekala, pekala. İnanıyorum diyelim. Yani inanmaya çalışıyorum. Şaşkınım. Böylesine büyük bir haberle karşılaşmak beni gerçekten çok şaşırttı. Bu gibi haberleri birdenbire söylemen doğru değil Laska. Üzgünüm Bay Tübeyim. Özür dilerim. Neyse, eğer... neyse önemli değil oldu bir kere. Bundan dolayı sana kızmıyorum. Gençsin düşünmeden hareket edebilirsin. Verdiğin haberin yapacağı etkiyi tahmin edemeyebilirsin tabii. Hayır hayır Bay Bu etkiyi hesaba katmam lazımdı. Aslında yapman gereken neydi biliyor musun Laska? Hayır bilmiyorum bayım. Önce 5 6 yineden bahsedecektim. Sonra sayısını gittikçe arttırarak. Aa, anlıyorum Bay Treveyn. Önce birer birer, sonra ikişer ikişer, artır söylemeliydim. Niçin <gülüyor> bunu düşünemedim sanki? <gülüyor> Zararı yok küçük hanım, mesele kalmadı artık. Bak kendimi toparladım, biraz sonra şoka atlatmış olurum. Ama hazırlanmamış ve vücutça çelimsiz bir insana aniden 22 olta yenesinden bahsetmek, yani kabul edersin ki. <gülüyor> Tabii ya, adeta bir cinayeti yaptım. Ben affedin Bay Treveyn. <gülüyor> Affettim bile. Ah say, babanın hazinesi nerede? Hey, bana öyle kuskucu kuskucu bakma küçük oğlum. Daha önce benimle röportaj yapan Amerikalı gazeteci de babamın hazinesinin yerine sormuştu. Ama ben o gazeteci değilim Alaska. Benden çekinmene gerek yok. Size nasıl güvenebilirim? Alaska, benim ülkemde yüz milyon insan var. Hiçbir balık iğnesi için bana karşı itimansızlık etmeyi aklından geçirmez. Kimseye söylemeyeceğinize söz verir misiniz? Söz veririm. Allah'tan ve benden başka hiç kimse bilmeyecek. Babamın odasında. Hmm. Duvardaki gizli bölmedin. Aa, Laska sen çok şanslı bir kızsın. Niçin? Benim... Niçin beni şanslı buluyorsunuz? <gülüyor> bu güzel ev, zenginlik, çevrede göz alabildiğine uzanan şirin karlar, heybetli buz dağları, herkesin sana hayran bakışları bu derece genç ve güzel olursun. Evet şanslı olmak için bütün bunlara sahipsin. Ben binlerce kız gördüm ama hiçbiri senin kadar şanslı değildi Laska. Teşekkür ederim Bahçı Bey'im. Fakat... Bütün bunlara rağmen benim için her şey güllük gülistanlık değil ne yazık ki. Bunca şansa sahipken mutsuz görünmen çok üzücü. Zenginlik taşınması oldukça ağır bir yüktür by the way. Siz anlayamazsınız. E, haklısın. Ben baban kadar zengin olamadım. Zenginlik fazla özenecek bir şey değil ki. Yine de zengin olmak, köşeyi dönmek kuruna binlerce insan akıl almaz işler çevirmeye kalkabiliyor. Tabii ben her zaman dürüst yoldan zengin olmayı tercih ederim. Keşke orta hali bir aileye mensup olsaydım diye bir düşünce zaman zaman içimden geçmiyor değil. Demek zenginlikten öylesine rahatsızsın Alaskar. Komşu kabilelerdeki insanların yanımdan geçerken bana karşı büyük saygı gösterip birbirlerini işte milyonerin kızı dediklerini duyunca üzülüyorum. Ama ben bunda üzülecek bir şey göremiyorum. Ama bazen de kederli kederli balık iğneleri içinde yüzüyor. Bizim ise hiçbir şeyimiz yok diyorlar. Kalbim burkuluyor. Herkesin zengin olacağı düşünülemezdi. Çocukluğumda, yani fakir olduğumuz yıllarda canımız isteyince kapımız açık yatabiliyorduk. Çünkü çalınacak değerli bir şeyimiz yoktu. Bugünse bir gece bekçimiz var. İnsanın serveti olunca endişe ediyor. Hiçbir zengin servetinin çalınmasını asla istemez. <gülüyor> Bu yüzden bekçi tutmuştu babam. Fakirken babam herkese gayet nazik davranırdı. Şimdi ise gayet sert ve acımasız. Eskiden hep ailesini düşünürdü. Bugün tek düşündüğü demirden balık iğneleri. Yani serveti. Ne yazık ki bazen zenginlik insanları şaşırtabiliyor Laskı. Eski huylar bile değişebiliyor. Genellikle zayıf karakterli insanlarda olurdu olur bu. Karakteri güçlü olanlarsa zenginliğe kavuşsalar bile hiçbir değişikliğe uğramazlar. Eskiden oldukları gibi davranırlar. Zenginlik babamı değiştirdi. Üstelik zenginlik denilen bu illet bize olduğu kadar çevremizdeki insanlara da zarar veriyor. Nasıl yani? Zengin kişinin çevresindekileri ele tek öpmeye, yağcılığa sevk etmesi gibi. Biliyor musunuz? Eskiden babamın yaptığı şakalara kimse gülmezdi ama şimdi onun gereksiz laflarına katıla katılabiliyorlar. Belki de gülmeyen olursa zenginliğine güvenen baban onları cezalandırıyordu. Hayır. Bizim ülkemizde kimse kimseyi kendi kurallarını koyup cezalandırma hakkına sahip değildir. Bunun için mahkememiz var. Mahkeme kurulur, ona göre ceza verilir. Peki baban gülmezlerse ne yapıyor? İnciniyor. Ben onun incindiğini hissediyorum. Eskiden kimse onu adam yerine koyup da fikrini sormazdı. Fikrini söylemek istese bile kimse önem vermezdi. Şimdi... Herkes işte... onun fikrine önem veriyor ve ona danışıyor diyeyim. Evet. Siz nereden <gülüyor> bildiniz? Bir insan fakirlikten zenginliğe yükseldiğinde etrafındaki insanlar genellikle öyle davranırlar. Babamın çevresindekiler de öyle davranıyorlar. Babam daha ağzını açar açmak takdirler, alkışlar. Babamın bu hareketleri kabilemesin ahlakının bozulmasına sebep oldu. Kişilikleri değişti demek istiyorsun galiba. Evet. Eskiden kabilemizin insanları açık sözlü, mert insanlardı. Sonradan cimri ve dalkovuk oldular. Seni şu anda daha iyi anlıyorum küçük hanım. Zenginlik ister istemez hem babanı hem çevresindekileri değiştirmekle kalmadı. Seni de manevi yönden zarara uğrattı. Benim uğradığım zarar çok büyük Bay Twain. Kabilemiz vaktiyle sade ve basit bir topluluktu. Kendilerini bildi bileli hep kemikten yapılmış balık iğnelerini kullanırlardı. Ne zaman ki yabancılar aramıza girdi, çekişmeler, kıskançlıklar aldı yürüdü. Sizin insanlarınızın hayat biçimini biz bozduk öyle mi? Sizi bilmem Baytü Fakat sizden öncekilerin zararı dokundu. Demirden yapılmış balık iğneleri yüzünden değil mi? Hı hı. Onların getirdikleri demirden balık iğnelere sahip olmak uğruna... ...benim ülkemin insanları şeref ve halsiyetlerini ayaklar altına aldılar. Düşünebiliyor musunuz? O basit iğneler yüzünde. İstersen artık senin hayat hikayeni dinleyelim ha. Ne dersin Nazca? Evet. Size hayat hikayemi anlatmamın zamanı geldi Baytü her şey bundan üç sene önce küçük bir gezintiye çıktığım zaman başlamıştı. Anne ben biraz dışarı çıkıyorum. Gezinti yapacağım. Çık ama fazla gecikme Lazga. Gecikmem anneciğim. Hoşça kal. Hey bayan. Bana mı seslendiniz? Dikkatli olun. Ayağım sevebilir. Merak etmeyin. Ayaklarım buz tabakalarında yürümeye alışıktı. A, a, a, düşüyorum. Tamam tamam sakin olun. Sizi tuttum. Ah, e, teşekkür ederim. Sizi uyarmıştım. Dalgınıma geldi işte. Hay Allah. Gezinti yerinde doluşayım derken az daha ayaklarım birbirine doluşup düşecektim. <gülüyor> e, neden öyle bakıyorsunuz bana? Çok güzelsiniz. Sizin gibi güzel bir kızı daha önce hiç görmemiştim. Güzelliğinizden etkilendim. Teşekkür ederim. Adım Kaloda. Ya sizin? Benimki de Nazca. Sizi buralarda ilk defa görüyorum. Yabancısınız herhalde. Evet. Kabilenizden biraz kök ve balina yağı almak için gelmiştim. Üç gündür buradayım ve her fırsatta sizi gizlice takip ediyorum. Takip mi ediyorsunuz? Evet. Ama niçin? Çünkü... ...sizi görür görmez aşık oldum. Sizi seviyorum Nazca. Şu anda kalbimin sevinçle çarptığını söyleyebilirim Kalula. Bu dakikadan daha mutlu bir an yaşayacağımı sanmıyordum Lasker. <gülüyor> ne kadar güzel. Şey yani sevilmek demek istiyorum. Herhangi bir menfaat beklemek sizin sadece şahsımın seviliyor olması mutluluk verici bir şey. Hmm. Sonra neler oldu Lasker? Kalula ile anlaştık. Ve iki gün sonrası için beni kayarak düşmekten kurtardığı gezinti yerinde buluşmaya karar verdik. Yüzen buz adalarında gezinti yaptık. Birbirimize en gizli duygularımızı açtık... ...ve gelecek için güzel planlar hazırladık. Hayat bize toz pembe görünüyordu artık. Anlattıklarımı yazıyor musunuz Bay Twain? Hem de hiç kaçırmadan harf harfine yazıyorum Laskı. Kalula babanın zenginliğinden haberdar mıydı? Bizim mantıkada bir milyoner bulunduğunu öğrenmiş. Ama onun kızı olduğumu bilmiyordu neyse ki. Bu da beni son derece memnun ediyordu. O konuda Kalula'ya hiçbir şey söylemedin öyle mi? Söylemedim. Hı. Çünkü sırf şahsım için sevildiğimi biliyordum. Çok mutluydum. Akşam yemeği vakti yaklaşıyor Kalola. Hadi gel seni bizim eve götüreyim. Hem ailemle de tanışırsın. Memnuniyetle gelirim güzel bayan. <gülüyor> Ailemi seveceksin. Eminim seveceğim. İşte bizim evin önüne geldik. Aman Allah'ım. Ne müthiş bir şey. Bu ev babanın mı? Evet. Ailenle tanışmak için sabırsızlanıyorum Naska. İçeri girelim o zaman. Tabii. Peki ailen Kalula'yı nasıl karşıladı? Amcalarım, halalarım, yeğenlerim. Kısacası bütün ailem ondan hoşlanmıştı. O akşam başka misafirler de çağrıldı. Herkes yerine oturup... ...ev ısınınca... ...nişanlanmam şerefine neşeli bir ziyafet başladı. Demek oluyor ki... ...Kalula aileye kabul edildi. Edildi edilmesine de. Bir de babamın... ...övünme damara tutmasa her şey daha güzel gelişecekti. <gülüyor> Eminim demirden olta enelerini müstahfel damadı Kalula'ya göstermek istemiştir. Nasıl tahmin edebiliyorsunuz? Babanın tek övünme kaynağı serveti olan o balık iğneleri de ondan. <gülüyor> Doğru. Babamın tek övünme kaynağı onlar. Kalula'nın hayranlığını seyredip keyiflenmek istiyordu. Hemen servetini sakladığı gizli bölmeye gitti. Balık iğnelerini alıp geldi ve herkesin gözü önünde başımın üzerine serpti. Burada en merak edilecek şey Kalula'nın tepkisi. Nasıl davrandı? Zavallının parıldayan iğneler karşısında nefesi kesilir gibi oldu. Haman Allah'ım! demek o meşhur müydünler sizsiniz Bay Tatukas. Evet delikanlı. Gördüğün gibi bu servetin tek sahibi benim. Şimdi iğnelerimi toplayıp yerine götürebilirim artık. E, bu derece kıymetli şeyleri saymadan nasıl yerine götürüp koyabiliyorsunuz? <gülüyor> Bir iki iğnenin eksik veya fazla olmasına önem verdiğinize bakılırsa... ...ömrünüzde zenginlik yüzü görmediğiniz anlaşılıyor delikanlı. Doğrusunu isterseniz şimdiye kadar bu kıymetli iğnelerin bir tanesinin ucu kadar dahi servete sahip olmadım. Hayatımda tanıdığım adamların en zengin olanının bile ancak üç tane demirden iğnesi vardı. Doğru. Yirmi iki tane demirden iğneye sahip olmak pek de kolay bir şey değildir delikanlı. Neyse şunları yerine koyayım konuşmamıza sonra devam ederiz. Hı? Olamaz! Olamaz! Defalarca saydığım halde iğnelerden biri eksik çıktı. Neler oluyor Tatuk? Az bir yarısı neden bağırıyorsun? İnelerimin biri eksik diyorum. Yemin ederim ki bir yine eksik çıktı. Evimizde bulunan bir kızımla nişanlanan o yabancı delikanlının işi olabilir bu. Onu hemen yakalayalım. Ya, telaşlanma onu ben yakalar bağlarım şimdi. Tamamdır tamamdır beyler. Onu yakaladım ve sımsıkı bağladım. Buyur. İğneyi sen çaldın Kalula. Hayır baba. İğneyi Kalula'nın çaldığından şüpheleniyoruz ama o yapmış olamaz. Kendine gel Laska. Onu savunmak <gülüyor> sana düşmez. Bu hareketini kesinlikle tasvip etmiyoruz Lütfen bana inanın Ağlamayı kes Laska Sen bile onu doğru dürüst tanımıyorken Hırsız olmadığını kanaat getiremezsin Herkes beni dinlesin <gülüyor> Kanüle'ye karşı geleneksel töreyi Tatbik etmek üzere Kabile büyüğümüzün gelmesini istiyorum Kaybolan iğneyi aramaya görmeden Kabile büyüğümüzün gelmesini nasıl istersin baba Kaybolan iğne ha? Hepiniz geri çekilin Ve ciddiyetinizi muhafaza edin Kızım kaybolan iğneyi arayacak. Evet arayacağım ve bulacağım baba. <Gülüyor> Gülmek sırası şimdi. Ama iğneyi bulduğun zaman gülme sırası bize gelecek. Biraz beklerseniz görürsünüz. İğneyi arayıp bulacağım. e evet, Ee iğneyi buldun mu bari? Parmazlarınızı on veya on iki defa sayacak kadar bir zaman geçmişti. O uğursuz iğneyi hemen bulacağımı sanıyordum. Bulamadım. Öyle ısırıp çekiyordum ki... ...tarif etmem mümkün değil Bay Twain. E i̇ğneyi tekrar arasaydın belki bulurdun. Her yeri dedik dedik aradığım için... ...tekrar aramaya lüzum görmedim. Yoktu o kahroluz iğne. Ne oldu benim sevgili kızım? İğneyi bulamadın mı? Şey... ...ben... <gülüyor> Bulamadın işte Laska İğneyi o çaldı Her şey ortada Yazık ki bir de seni bu adi hırsızdan nişanlamaya kalktık Ne olur ona hırsız demeyin Her şeye rağmen iğneyi onun çalmadığını Yürekten inanıyorum ben Artık onu savunmaktan vazgeçmelisin kızım İğneyi bulamadım ama senin susuz olduğuna eminim Kalula fakat Fakat ne Laska İçimin rahat etmesi için Susuz olduğunu senden de duymak istiyorum Suçsuz olduğumu söylesem bile Ne değişecek ki senin söyleyeceklerin başımıza gelebilecek her türlü felakete göğüs gerebilmem için bana güç verecektir. Lütfen lütfen bana suçsuz olduğunu söyle. Şu anda ölümün nefesini ensemde hissettiğim ne kadar gerçekse, suçsuz olduğun da o kadar gerçektir, Raska. Şimdi için rahat edebilir. Benim temiz kalpli, güzel yüzlü Raska. Sağ ol Kavula. Beni rahatlattın. Aranızdaki konuşma bitti mi Laska? Bitti baba. Öyleyse kabile büyüğümüzü çağırabilir miyim? Çağırabilirsiniz. Kapıda bekliyordu zaten gidip çağırayım. Ey kabile büyüğümüz! Mahkemeyi kurmak için seni bekliyoruz. Lütfen içeri gelin. <Gülüyor> i̇şte kabile büyüğümüz de geldi. Hemen mahkemeyi kurabiliriz. Bana burada neler olduğunu anlat Tukas. Size olan biteni her şeyi anlattım efendim. Kararınızı bekleyeceğiz. Tutukluyu savunacak kimse var mı? <gülüyor> İğneyi kalının çaldığı doğru değil efendim. Buradaki herkes onun çaldığını söylüyor ama. İkimiz bu akşam nişanlanmıştık efendim. Zaten bir gün sonra bütün iğnelerin tek mirasçısı olacaktı. Bir iğne için koca bir serveti. Hatta hayatını tehlikeye atmaya değer sizce? E, Gaskın'ın söylediği de yapan atılır cidden değil. İnsan durup dururken kazanmak varken kendini tehlikeye atmaz. Fakat kalınla denen bu genç adamın gözünü hırs bürümüşse bunları düşünmemiş olabilir. Başka konuşmak isteyen varsa onu da dinleyeceğiz. Daha sonra kimseye söz hakkı tanımayacağım. Olayı biraz daha aydınlatmak için ben konuşmak istiyorum efendim. İzninizle. Konuş Tadukas. Seni dinliyorum. Geceliğin hepimiz nişan yaptıktan sonra yatmıştık. Alaca karanlıkta bir gölge yanımdan geçti. Gölge mi? Evet efendim. Gördüğün gölge bir tane miydi Tadukas? Evet efendim bir taneydi. Anlatmaya devam edebilirsin. O gölge yanımdan geçerek hazineyi sakladığım yere doğru gitti. Biraz sonra da geri döndü. Peki o sırada gölgenin sahibini tanıyabildin mi? O zaman tanıyamadım. Çünkü insan yüzü seçilemeyecek kadar karanlıktı. Ama şimdi o gölgenin bu yabancı delikanlıya ait olduğuna eminim. Hazinemi yanına kadar gitti. İçinden bir tane iğne çalıp geri döndü. Yakalanmayacağını düşünmüş olmalı. Senin bu konuda söyleyeceğin bir sözün var mı Kalula? Konuş Kalula, o gölgenin sahibi sen miydin? Evet. O gölge benim benim gölgedi efendim. Kalula? İtiraf işte. Aa, bakın gördünüz mü? Hayır, hayır, Aklım hep o güzel parlak balık iğnelerinde kaldığı için gözüme bir türlü uyku girmiyordu. Bunu bana nasıl yaparsın? Üzgünüm Lasca. Halbuki ben sana inanmıştım. Lütfen beni dinle biraz. Hazinenin yanına gittiğim doğrudur. İçimdeki heyecanı yatıştırmak ümidiyle... ...iğneleri öpüp okşadım. Sonra hepsini yerli yerine koydum. O heyecanla içlerinden bir tanesini... ...yere düşürmüş olabilirim. Bunu fark etmedim. Genç adam itiraf etti. Fakat hiçbirini çalmadım. Çalmadım diyerek bizi yanıltamazsın delikanlı. Kararı açıklıyorum. Mahkeme kurulumuz... Sanın su tecrübesine tabi tutulmasına karar vermiştir. Kimse itiraz etmesin. Etse de itirazlar kabul edilmeyecektir. Su tecrübesi nedir, Laska? Siz bilmezsiniz Bayçbay. Su tecrübesini yurdumuza getirenin canı cehennin. Ve dua okuduğuna bakılırsa fena bir ceza. He? Fena bir cezadır Bayçbay. Bu geleneği seneler önce kimsenin bilmediği çok uzak bir memleketten getirmişler bize. Böyle bir ceza türü daha önce duymamıştım Laska. Nasıl bir şeydir su tecrübesine tabi tutulmak? Korkunç. Ne uçan ne de kaçan kurtulamaz o cezadan Bay Tüvey'in. Bizim gibi zavallı ve cahil vahşilerden... ...çok daha kurnaz insanların başımıza saldığı kesin olan... ...bu tecrübeye göre sanık denize atılır. Ya ben de Çin işkencesine benzer bir işkence dürü sanmıştım. Çin işkencesini bilmem Bay Tüvey'in. Fakat e, su tecrübesine tabi tutulmak sanıldığı gibi basit bir ceza türü değildir. Hmm. Zaten benim ülkemde başka ceza türü de yoktur. Sanığı denize atmak yetmiyor mu? Hayır. Eğer denize atılan sanık boğulursa... ...susuz olduğu kabul edilir. Ne? Duyduklarınız doğrudur, by the way. Ama bir insan boğularak ölüp gittikten sonra... ...onun susuz olduğu anlaşılsa ne yazar? Onun için de bunu... ...bize gelenek haline getirenlere beddua okuyorum ya... Fakat bizimkiler maalesef başka ceza türü bilmezler... ...ve kabul etmezler. Hı, dehşet verici bir şey. Peki sanık boğulmazsa ne yapılır? Eğer sanık olmaz da... ...yüzerek denizden kurtulursa... suçlu kabul edilir. Hemen yakalanır ve çok uzaklarda bir buz adasına bırakılarak... ...açlıktan ölmeye terk edilir. Hı, suçlu da olsan ölüyorsun... ...suçsuz da olsa <gülüyor> Korkunç Allah'ım. Öyle bir adalet ki Bay Twain. ...eline düşeni suçlu veya suçsuz. Hiç affetmiyor. Sanırım bu adeti koyanlarda adalet duygusu hiç yokmuş. Tam bir vahşet. Bu adeti koyanlara öyle kızıyorum ki... ...mesela bunları bir elime geçirsem... ...balık iğnelerini ağzına geçirip suya atar... ...köpek balıklarına ve balinalara yem yaparak... ...denizde çırpına çırpına can çekişmesini seyrederdim. Bu hiç de iyi bir fikir değil Laska. <Gülüyor> Başka ne yapabilirim ki? Mesela önce kabilenizin en zengini olan babanla... ...ve ailenle oturup konuşur... ...su tecrübesinin adil olmadığını... İnsan haklarına ters düştüğünü anlatırsın. Suçsuz insanın da bir suçlu gibi öldüğü için istemeden de olsa haksızlık meydana geldiğini ifade edersin. Evet bunu yapabilirim ama başarabilir miyim bilmiyorum Bay Way Ben başaracağını biliyorum Laskan. Çünkü yetenekli insanlara iyi ve güzel olanı gayet açık şekilde anlatabilecek bir kızsın. Babanı ikna ettikten sonra onun yardımıyla bütün kabilene doğruları anlatabilir. O cezayı da ortadan kaldırtabilirsin. Haklısınız Bay Twain Babam kabilenin en zengin adamı olduğu için de Kimse onun sözünden dışarı çıkmayacaktır Güzel bak hemen aklına yaktı <gülüyor> Bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim <gülüyor> ee, Siz Siz çok yaşayın <gülüyor> Ben de ettiğin dua için teşekkür ederim Keşke o Amerikalı gazetecinden önce siz gelseydiniz Bay Twain Sayenizde bütün kabilemi su tecrübesi cezasından Vazgeçirmiş olurdum böylece Evet kaldığımız yerden devam edelim mi Lasko? Ah, Özür dilerim Konuyu dallandırıp budaklandırınca... ...asıl anlatmak istediğim kısmı unutuverdim. Önemli değil ben dinliyorum. Vaktim de çok nasıl olsa hadi anlat. Peki devam edelim. O sabah babamdan habersiz... ...Kalula'yı görmeye gittim. Sabah olmuş. Laskan Laska nerede? Kalula'yı götürürlerken o da peşlerinden gitti. Neden engel olmadın? Engellemeye çalıştım. Dinledim mi Tatukaz? Ah siz anneler hep aynısınız. Çocuklara fazla yüz veriyorsunuz. Onu durdurmak için elimden geleni yaptığıma inanmalısın Tatukaz. İnanmadığımı söylemedin. Ne var ki ona yüz verdiğin için şımarıyor ve sözünü dinlemiyor. Bırak gitsin. Kalulayı o iri kıyım hapishane görevlisinin elinden kurtaracak değil ya. Kurtaramaz ama onun peşinden gitmekle... ...zenginliğime, şerefime, aile reisliğime gölge düşürüyor. Merak etme Tatukaz. Sen de bu zenginlik olduğu sürece... ...kimse sana dil uzatıp laf söz söylemez. Şerefine de bir şey olmaz. Herkes senin kim olduğunu biliyor. Ne olursa olsun Laska'yı durdurmalıydım. Durduramadım işte ne yapayım. Kalkıp benim de kızımın peşinden gitmem yakışık almaz. Kızına söz dinletemiyor. Peşinden koşarak takip etmeye çalışıyor derler. Derler ya. Kabile mensuplarının işi gücü her Allah'ın günü bizim hakkımızda dedikodu yapmak. Başka bir şey bilmiyorlar ki. Kabiledekiler haksızlık etme Tatukaz. Arada sırada balina avlamaya da giderler. Birkaç ayı, sansar, gümüşü, tilki falan avlarlar. Yine de bizi dillerinden düşürmüyorlar. Suçu başkasında arama Tatukaz. Ne demek istiyorsun? Bütün bunlara sebep olan sensin. Ben miyim? Evet. Neden ben oluyormuşum? Onlara dedikodu malzemesini veren sensin de ondan. Zenginliğin yüzünden her sabah evden kasıla kasıla çıkarsın. Ortalıkta kasıla kasıla dolaşırsın. Gereksiz yere birkaç fakir insanla tartışırsın. Sonra da dedikodumuzu yapıyorlar diye sızlanırsın. Ne yapayım onlar da iki de bir demir balık iğnelerimin sayısının artıp artmadığını... ...nerede sakladığımı yoksa birinden çalıp da onun için mi birden zengin olduğum gibi... ...bir sürü sorular sorup üzerime geliyorlar. Sen de onların lafını aldırmadan gideceğin yere git. Hı, kasıla kasıla dolaşmayı da bırak... Herkesin benim zengin olduğunu anlaması için kasıla kasıla yürümeye devam edeceğim. Ah tatlı kasa. Herkes senin zengin olduğunu zaten biliyor. Ama kendimle övünmek hoşuma gidiyoruz. Öyleyse insanların dedikodularına katlanmak zorundasın. Sen böyle davranmaya devam ettiğin sürece... ...onlar da dedikodu etmeye devam edecekler. Asla vazgeçiremezsin. Hepsi değişecek. Benim istediğim şekilde değişecekler. Evet bir gün mutlaka değişecekler. Sen değişmediğin sürece hiç kimseyi değiştiremezsin Tatıkaz. Anla artık bunu. Sen öyle sen Nereye gidiyorsun? O cahil fakirlerle biraz daha tartışmaya. Ah Tatıkaz sen hiç adam olmayacaksın. Seni <gülüyor> deniz diye üzülme kalır. Ben de yanında kalacağım. Hem de son anına kadar. Canım laskam son anıma kadar yanında olacağını biliyordum zaten. Kesin gevezeliği de durun. Hapishaneye geldik. Eh, hadi bakalım kalılar. Kapıyı açtım. Gir hapishaneye. Pekala, giriyorum. Ama şunu bilin. Suçsuz bir insanı cezalandırıyorsunuz. Bana söyleme abap. Kararı mahkeme kurulu verdi. Suçsuz olup olmadığın denize atıldığın zaman anlaşılacak. Hadi sallanma da gir içeri. Ben de giriyorum. Sen sen sen niye giriyorsun Laska? Mahkeme seninle ilgili bir karar vermedi ki. Onunla beraber hapiste kalacağım. Denize atılana kadar. Hı. Sorumluluk almak istemem Laska. Babanı kızdırmadan evine dönsen daha iyi edersin. Babam kalın kalacağımı bilmiyor ama kızmayacağından eminim. Eminsen mesele yok. Ben de hapse girebilir miyim yani? Evet, şey, Teşekkür ederim. Eğer baban Tatu Kas gelip kızarsa... ...senin zorla hapse girmek istediğini söylerim Nazca. Bunu da bilmiş ol. Tamam teşekkür ederim. Gerekirse ben babamla konuşur onu ikna ederim. Anlaştık mı? Pekala anlaştık. Hmm, hayret. Hapse girmek için istekli ve üstelik susuz birini ilk defa görüyorum. Hıh, ne acayip bir kız şu Nazca. Aman kimse duymasın. Onun hakkında düşündüklerime he. Hemen Tatukas'a söylerler. O da beni mahkeme kuruluna götürür. Eh, vakit gece yarısını buldu. Evet Kalula. Su tecrübesine tabi tutulmama sadece birkaç saat kaldı. Sen kimsin Kalula? Biliyorum. Fakat o kahrolası balık iğnesi ortaya çıkmadı. Dün gece annemler uyurken tekrar aradım. Bulamadım. Bana inanmam bile yeter Lask'a. Sayende cesaretin yerine geldi. Bana yapılacak her türlü cezaya katlanmaya hazırım. Suçsuz olsam da. Korkuyor musun Lask'a? Senin yanı derken hiçbir şeyden korkmuyorum. Nasıl? Hayır bir tane. Kalbim artık korku nedir bilmiyor. Yansıkar. Efendim. Bütün samimiyetimle sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle sevgilim. Seni... Seni ilk gördüğüm günden beri çok seviyorum. Babanın serveti sana olan sevgimi kesinlikle değiştirmedi. İğnelerin parıltısı bir an başımı döndürdü o kadar. Seni yine aynı samimiyetimle seviyorum. Babamın parıltılı servetinin seni değiştirmediğine sevindim kalıla. Ben de seni çok seviyorum ve bunca talihsizliğe rağmen çok mutluyum. Çok mutluyum kallu. <gülüyor> ben de öyle. Ah laska, sen olmasaydın kedinle bu cesareti asla bulamayacaktım. Artık biraz uyumayı dene. Hadi kallu. Sen yanımdayken uyku tutmaz. Biliyorsun, vakit de hızla yaklaşıyor. Şu kısacık vakitleri uyuyarak değil, seninle konuşarak geçirmek istiyorum. Ben konuşsam sen dinler misin? Elbette kallu. Elbette. O gece sabaha kadar karşılıklı konuştuk. Gelecekle ilgili güzel planlarımızdan bir daha bahsettik. Sanki su tecrübesini tabi tutulacak Kavula değilmiş gibi. Onun için hala üzülüyorsun galiba. Nasıl üzülmem Bay Twain. O beni sadece ben olduğum için seven tek insandı. Onu unutmamak ve onun için üzülmemek elimde değil. Kavla bambaşka bir insandı. Bizim ve diğer kabilelerin insanlarından farklıydı. İçinde gerçekten bir yürek taşıyordu. Hapiste kalmana karşılık babanın sana tutumu nasıl oldu? Önce çok kızdı, sonra uyumuşadı. Beni anlayışla karşılaması gerektiğini anladı. Talula'yı çok sevdiğini bildiği halde suçlamasından vazgeçmedi öyle. Vazgeçse de iş işten geçmişti Baytway. Vazgeçtiğini ilan edebilirdi. Hayır Baytway. Bizim kurallarımız biraz acımasızdır. Birini mahkeme kurulu önüne çıkardıkları zaman ve mahkeme kesin karar verdikten sonra... Davacı şikayetinden vazgeçse de mahkemenin kararını değiştirmesi mümkün değildir. Mahkeme kuruluna o kişi bir kere şikayet edildi mi bir daha dönüşü olmuyor demek ki. Evet. Çünkü bizim ülkemizde mahkeme kutsaldır. Onun kararlarına saygı göstermek zorundayız. Hmm. Aksi takdirde ne olur? Yani şikayeti geri alınmak isterse? O zaman şikayet edenin mahkemeye saygısızlık ettiği sonucu ortaya çıkar. Ve odası su tecrübesine tabi tutulur. ...sizin ülkenizde pişmanlık diye bir şey tanınmıyor anlaşılır. Oysa suçundan veya şikayetinden pişmanlık duyan insanlar affedilmelidir. Nerede? O sizin dünyanızda geçerli bir yol olabilir Bay Tüvey. Bu acımasız kuralların değiştirilmesi lazım. Bunu da sen babandan başlayarak herkesle konuşa konuşa başarabilirsin. Tavsiyenizi deneyeceğim Bay Umarım başarılı olurum. Hah, nerede kalmıştık? Ha, Kal Kal Kaluvayla hapishanede geçerlediğini evet. anlatıyordum. anlatıyorum Evet. Evet. O gece geç vakit uyumuştuk ki. Allah. Ne var? Ne istiyorsunuz? Ha, kendini bu otelinde mi sanıyorsun be? He, ha? hadi kalk, vakit geldi. <gülüyor> ne olur? Ne olur onu benden koparmayın. Bırak bu ağlamaklı sahneleri laska. Ben görevimi yapıyorum. İsterseniz bize yardım edebilirsiniz. Hmm, nasıl yardım? Mahkeme kurulanı gidip e, Kalula'nın affedilmesini isteyebilirsiniz. Saçmalama Lasca, beni de tutup denize atarlar sonra. Benim elimden bir şey gelmez küçük hanım. <gülüyor> Hadi kapurdan biraz Kalula. Herkes meydanda toplanmış infazın gerçekleşmesini merakla bekliyor. Kalula. Hoşça kal bir tane. <gülüyor> <gülüyor> <ben> de, <gülüyor> <ben> de, <gülüyor> i̇ki kişi Kalulayı kollarından ve bacaklarından Tutup denize fırlatsın Ben kollarından tutarım Ben de bacaklarından Hadi, hadi. hadi. hadi. hadi. hadi. hadi. hemen onu denize fırlatın Bir İki Bir, Onu denize fırlattıklarını gördüm. Ellerimi yüzüme kapattım. Can çekişme denilen şeyin sevdiğim insanı bu şekilde görmek istemiyordum. Kalula öldü mü? Ben de onu anlatıyorum Bay Twain. Biraz sonra seyredenlerin alaycı haykırışlarını duyarak... ...ellerimi yüzümden çektim. Gözlerime inanamadım. O an kalbim kırıldı, yıkıldı. Çünkü Kalula yüzüyordu. Bu da demek oluyor ki... Uzaklardan sizin ülkenize getirilen garip adete göre... ...Kalula suçluydu. Evet. Hı hı. Onu uzaklara götürüp denizde güneye doğru giden bir buz adasının üzerine bırakmışlar. Babam eve dönünce... ...Kalula'dan bana bir mesaj getirdiğini söyledi. Mesaj neydi Laska? Ben suçsuzum diyordu Kalula. Aç kalıp öleceğim güne kadar geçecek bütün günler... ...saatler ve dakikalar boyunca... ...Laska'yı düşüneceğim. ...onu seveceğim ve onun tatlı yüzünü bana gösteren Allah'a şükredeceğim. Onun suçlu olduğunu bilmek seni çok üzüyor değil mi Yaskar? Hayır, aylar sonra onun suçsuz olduğunu öğrenmek üzüyor, by the way. Ne? Kanula suçsuz muymuş? Suçsuzmuş tabii. Suçsuz olduğunu hissediyordum ama yine de denizde yüzünü görmek beni şüpheye düşürmüştü. Suçsuz olduğu nasıl anlaşıldı? Aradan tam dokuz ay geçti. Hüzünlü geçen aylardan sonra yıllık büyük bayramımız gelip çatmıştı ki... Yıllık büyük bayram? Nedir bu? <gülüyor> o gün kabilenin bütün genç kızları yüzlerini yıkayıp saçlarını tararlar. Hmm. Ben de yüzümü yıkamıştım. Saçlarımı tarayacaktım. Tarağa daha başıma ilk vuruşumda aylarca başımda kaldığı anlaşılan o uğursuz balık iğnesi ölme düşmesin mi? Ne? Evet aynen öyle. Vicdan azabından perişan hale gelen babamın kolları arasına bayılarak düşmüşüm. Ayıldığımda babam şunları söylüyordu. Kaloloyu katlettik. Bir masumu katlettik. Kendimizi akıllı sanıyoruz ama... ...çok büyük hatalar yapıyoruz. Dönüşü olmayan hatalar. Hem de niçin? Gereksiz bir balık iğnesi yüzünden. Bir daha... ...bir daha asla güldüğümü, neşelendiğimi göremeyeceksiniz. Babam sözünde durdu ve bir daha gülüp neşelenmedi. O günden beri her ay başımı tararım, Bay Twayne. Ama ne fayda? İş işten geçmiştir. Bazen biz insanlar sonunu hiç düşünmeden pişman olacağımız işler yapmaya kalkarız, Laske. Evet, bütün anlattıklarına her kelimesine kadar yazdım küçük hanım. Şimdi izin verirsen birkaç fotoğraf çekmek istiyorum oğlum. Tabi, çekebilirsiniz Bay Twayne. <gülüyor> İki ay sonra New York'a ve gazetene hoş geldin dostumlar. Beni boş ver şimdi. Fotoğraflara ne diyorsun onu söyle. Hepsi de harika görünüyor dostum. <gülüyor> Nasıl oldu da böylesine profesyonel fotoğraf çekebildin anlayamıyorum. Meslek sırrıdır söylenmez. Şunlara bak eskim o insanları. Buzdan kara parçasının genel görünümü. Buzdan kulübeler. Ah şu kocaman buzdan ev. Ev değil de köşk sanki. Doğru bildin Michael orası bir köşk. Sahi mi? Hı <gülüyor> hı. Ha. Burada köşkten daha güzel şeyler de varmış dostum. Kim bu kız? Onunla röportaj yaptım. Adı Laska. 20 yaşında. O gördüğün köşkte oturuyor. Bak şurada da aile fotoğrafı var. Hmm, evet aile fotoğrafı bu. Laska'nın annesi, erkek kardeşi ve babası. Babası da ama ekşi surat değilmiş, <gülüyor> Öyle göründüğüne bakma. Adam kabilesinin en zengin adamı. Yapma ya. Tabii. Kaç bin doları varmış? Bana inanmayacaksın ama bir doları bile yok. Eee adam hem meteliksiz hem zengin. Söylesene kuzum nasıl oluyor bu? Söyleyince çok güleceksin ama... Adamı zengin eden sadece 22 tane... ...demirden balık yiyiniz Ne? Hı. Benimle dalga geçmiyorsun ya. İnan dalga geçmiyorum Michael. O ineler kutuplarda paha biçilmez ve yer taşıyor. Bir tanesine sahip olmak bile orada köşeye... ...dönmek sayılıyor dostum. Vay canına be. Laskan'ın anlattıkları da müthiş. Yazıların nerede? Yazı işleri müdürümüze verdim. Dikkatli okuyacağını söyledi. Bu yazı dizisi Amerika'nın her eyaletinde bomba gibi patlayacak Michael. Püh. Hayır olur. Keşke biraz sabredip fotoğraflardaki o güzellikleri ben çekebilseydim. Acayip prim yapardı. <gülüyor> Sana pişman olacaksın demiştim. Bir dahaki gidişinde bana da haber ver olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Eskimo Kızının Romanı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşça kalın.